Merhabalar, İnce'den Kültür'e hoş geldiniz. Ee, dünya Bu e, adlı bir parçayla girdik. Ki, kim? <gülüyor> bir Orient an kapı ama. Orient <gülüyor> dünya. Dünya, evet. sadece dünya peki. Evet. Ee, ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, bu haftada zannediyorum son olarak ev meselesini e, konuşuyor olacağız. Evde kalsa iyi tabii. İki, iki haftadır e, evin altını üstüne getirdik. getirdik. <gülüyor> Ee, ve bu sırada da konuğumuz Birgül Oğuz e, oldu. Bu hafta da olduğu gibi. Birgül tekrar hoş geldin. Tekrar hoş bulduk. Ee, geçtiğimiz hafta Holbein'in Elçiler e, tablosu üzerinden e, konuşurken şeyde bırakmıştık. E, sanatın, e, kültürün işleyişini ihbar etme e, hali, özelliği e, noktasında kalmıştık bir e, benyamin ne de şey yaparak e, göndermede bulunarak. E, dolayısıyla aslında şeyin e, evin bir metafor olarak ta kendisinin e, bir e, ait, aidiyet noktası e, olması üzerinden e, pekala bir aitlik hissine ihtiyacımız varsa demek ki e, ayrılma e, korkusu, ansiyetesi içerisindeyiz. ...gibi bir e, şeye, noktaya varılabilir. Tabii bunlar beraber... ...neşet ediyorlar belki aynı anda. Evet. E, doğruluğundan emin olmamakla beraber... ...şöyle bir açıklama duymuştum. Bağlanmak denilen kelimenin... E, ...ama hoşuma gittiği için de inandım buna. Bağlanmak denilen kelimenin... E, ...yerleşik olmak, bir bağ sahibi olmak... orada artık... E, ...göçebeliği bir kenara bırakmak... ...la ilişkili... ...olduğuna dair. Aslında e, bir yere... Ee, siz bir ev kuruyorsunuz demek oluyor bu. Ee, sonra bir evi bir süre sonra bırakmak zorunda kalmak, çıkarılmak, terk etmek de aslında e, bu anksiyete yaratan bir durum. Ya da bunu bilmek, bir şekilde bunun gerçekleşeceğini bilmek eninde sonunda. Eninde sonunda derken bir sürü ayrılığı egale edebiliriz de ölüm var. hani. Aslında bir önceki programda ölümün bu kadar ev konusunun ortasında... Oturmasının sebebi de belki buydu. Bir sürü evle ilgili olan, yani evden kastettiğim, bağlandığımız, içinde bulunduğumuz, kendimizi kabul edilmiş saydığımız, az çok güvende hissettiğimiz tüm cemaat olabilir, bu bir mekan olabilir, kişiler olabilir. Tüm ya da kavramlar, hatta bir ideoloji bile olabilir. Bunların hepsiyle ilgili ayrılık derdini bir şekilde çözebilsek bile en son noktada ölümü çözemeyeceğimizin bir şekilde... İstediğimiz kadar dışlasak da bilincinde olmak. Ee, şimdi ayrılık anksiyetesi de tam bu noktada bayağı e, karşımıza çıkan önemli terimlerden biri. Yani yerleşik olduğumuz fikrini e, tehdit eden bir şey evet. olarak düşünüyorsun değil mi? Tamam. Bir nevi belirsizlik yarat, Belirsizliğe e, tahammülsüzlüğümüzü de bize e, çok defa yaşatan bir şey. E, şimdi ayrılık anksiyetesini her çocuk yaşar aslında. Ve ee, bu onun bir başka bir birey olup ayrı bir birey olup olduğunun da, olmasının da bir yollarından biri pardon tam cümleyi kurabilirsem. Evet ayrı bir birey olmasının yollarından biri. Ee, bu sayede e, kendi otonomisini aslında kazanıyor. Buradaki otonomi kelimesi de aslında anlamda güzel bir kelime. Ee, kendi çevresini düzenleme gücüne de sahip oluyor bir işte menkait ya da human diye düşündüğümüzde aslında bu da bir dünya açısından da tanrıyla insan arasında kurulan ilişkide de ayrılması demek bir yandan da e, dünya otonomisini e, kazanması, günah ve sevap işleme otonomisini kazanması, ceza mekanizması tabii ayrı. Bunun Hı -hı. içinde suçluluk var. Ama bir pro şey olarak, e, bir bozukluk olarak da ayrılık anksiyetesi bozukluğu var. Separation i̇şte, anxiety disorder diye bir şey. Bu tamamen e, Tamamen ayrı değil ama şey bir şey yani. Disorder, bozukluk olarak tabir edilmesi demek. Bunu artık yetişkinlikte de ya da çocuklukta da kalmaması bir yandan. Ve devamlı bir şekilde sevdiğin kişilere karşı e, inanılmaz bir e, onların senden ayrılacağına dair e, yersiz bir devamlı korkuya e, kapılmak. Aksiyeti yaşamak bundan ötürü. Tabii oradaki yersiz kelimesi son derece e, ne? psikolog evet. kelimesi oldu. <gülüyor> psikolog olduğu yer. Bayağı pozitivist. Evet normatif o, o oradaki tabir evet neresi bunun yeri diye. Şimdi yani hiç çünkü, zamanı değil. Hani, he, yani hani e, oraya kadar e, tamam sanki de. Evet. E, yani o, oraya kadar tamam denilen nokta da zaten nevrozun noktası e, Tabii burada yani, makul olan var, olmayan ayrımı var. He, i̇şte yani nevrotik sen tamam da e, psikotik olmayaydın. Lütfen olmayaydın iyiydi. Ya yani bundan da bu kadar da her. Zaman her şekilde de bu korkuyu e, her türlü nesneyle ve canlı ile ilişkinde yaşamasan iyiydi gibi bir şey oldu bu. Yani. E, şimdi bu şöyle bir şey başka bir tabirle beraber düşününce çok güzel e, duruyor. Object permanence nesnenin sürekliliği. Yani e, o çocuklarda görürsünüz o C yapma yani var Hı. yok şeyini kuruyorsunuz orada. Bir nesne sen görmediğinde de ya da onu duymadığında da vardır şeyini öğreniyorlar. Ama e, çocuklar işte anne yok olduğunda bayağı yok oldu falan zannedebiliyor evet. ilk etapta. Halbuki bu daha sonra öğrenil, öğreniliyor ve e, bir şey görmediğinizde de o, o varlığını devam ettirir. Aslında ölünme bile bunu kurabiliriz. O gör, Siz onu görmediğinizde bile onunla bir ilişkinizi devam ettirirsiniz o kişiyle yok olan şeyle. Sözde yok olan şeyle ya da. E, ama zaten bu, bir şekilde aslında onu e, yapmaya çalışıyoruz. Hani evet. Çalışıyoruz. Her, her neredeysen diyoruz, işte bizi falan. Bizi tepelerden diye, izliyor he, diyoruz. Falan. Vesaire e, Fakat Kendimizi sürekli ikna etmeye devam ediyoruz aslında Ya Doğumda anneden ayrılış memeden ayrılış i̇şte Anne seni e, senden her uzaklaştığında Ayrılış okula seni bıraktığında Bir, bir ayrılış e, Taşınıp başka bir yere taşınırken Okulun ilk günü, ilk günü mesela ayrılış Evlenince evden Yani yine evden ayrılış Aslında o da Bir kocaya ya da gittiğinde Ya da bir e, ayrılıp bir Biriyle evlendiğinde, bir eşle evlendiğim sadece kocaya gitme olarak söylemeyeyim. Ama en çok burada nedense bir ağlamalı senaryo çıkardı o yüzden söylüyorum kültür olarak. Karı dememek için kelime bulamadın değilim? Evet bulamadım. <gülüyor> Koca ayından sonra karı gibi demem gerekiyor ama tek başına kalınca çok kocaya kötü oluyor. Kocaya gidiliyor da karıya Gidilmiyor. <gülüyor> İç güveysi. Maalesef. Ölünce en son noktada da yani. Ama, o iç güveysinden hallice. Halici oluyor. İşte sırf bunu yapmamak için, dünyayı da kazık çakmak için bir sürü, bir sürü şey yapıyoruz. Özellikle bu bozukluğu yaşayan insanlarda bu kaygı durumlarını görüyoruz. Çöp biriktirmekten tutalım, işte e, eşya atamamak, işleri yarım bırak bırakmak ya da hiç işe başlamamak. Çünkü başlarsam eninde sonunda işi bırakacağım. Yani bir şekilde bir ayrılış olacak. Hı hı. Ucunda, uf, ufukunda, ufukta bir şekilde ayrılık ihtimalinde oldu her durumdan kaçmak. Muhafaza etme meselesi işte yani hani e, şey geçmişi de muhafaza etmemiz işte hı hı. tarihsel kalıtların bu kadar çevresinde dönmemiz bunların hepsinde de bunun payı var. Ama galiba zaman mevhumunun yerleşmesiyle de çok ilişkili bir şey. Hani çocuk üzerinden hı hı. E, konuşunca sen. Hani bu çocuklarda bebeklerde daha doğrusu ilk aylarda olan adı da korkunç olun gece terörü diyorlar ona evet. gecenin yarısında ne karnı aç işte ne başka bir ihtiyacı var yani hiçbir yok buna rağmen korkunç bir ağlama bir kere benim başıma böyle bir Hı -hı. şey geldi 3 katlı bir evde çatı katında işte 6 aylık bir bebek ee, ağlamaya başladı e, gece yarısı. Ee, o kadar e, dehşet dolu bir e, sesti ki o. Yani muhtemelen gözünü o karanlığa açtı e, ve orada hiçbir şey yoktu. Ve dünya ondan ibaret. Evet. Yani bunun bir geçmişi ve geleceği yok. E, bundan ibaret bir dünyada atılan müthiş bir çığlık. Bu. E, Korkunç tekinsiz bir şey yani ve insan bunu duyduğunda yani o dehşetin ne kadar gerçek bir dehşet olduğunda bir taraftan bu çok psikotik bir durum tabii ki. Hani bunu 40 yaşında yaparsan eğer evet bunu tam da oradan tanımlıyoruz ama aslında onun bütün gerçekliği, bebeğin oradaki bütün gerçekliği, bütün algı dünyası o korkunç abise açılıyor. Bütün o bilmezliğin olduğu o noktaya ve bence hani ölüme herhalde en yakın olduğumuz... Yani ayrılığın zaten çoktan şimdiden hani always already hani gerçekleştiği o şeyi yani anı fark edişimiz ee, çok korkunç bir şey çok çok korkunç bir şeydi gerçekten yani bunu dillendirmek mümkün değil sanırım ya da bu ancak o dehşetengiz çığlıkta dillenebilen bir şey. Ama zaten belki de tam da bu noktada ee, hani geçen programda da ölümden bu kadar konuşmuşken ee, yaz yaz meselesine belki girilebilir hı hı. ki burası tam da senin alani <gülüyor> teşekkür ederim yasdan sorumlu bakan olarak <gülüyor> evet ya yas e, e, ben hayatımda hani birkaç yaz yaşadım ama bir tanesi çok büyüktü gerçekten e, o esnada yine yine bir iki yaşında bir çocukla e, başımdan geçmiş bir şey var e, yani böyle yasın en karanlık günleri hani e, İdrak etmeye bile takatimizin olmadığı hani kendimizi ona bıraktığımız o günler hani hepimizin çok geleneksel çok böyle bir şey hepimizin yaşadığı bir şey olduğu için uzatmak istemiyorum. Ee, ve ben e, yeğenimle adı Işıksu Işıksu ile birlikte e, evde bir başımıza oturuyorduk. E, annesi ve babası yoklar yani. E, bir süre sonra bunu fark etti. Anneyle hmm. babanın olmadığını ve işte balonlar, şunlar, bunlar falan filan hiçbir şey onu teselli edemez hale geldi. Korkunç bir şekilde baba baba diye bağırmaya başladı. Kapıya gitti bağırdı, pencerelerden bağırdı. Ben de bağır yahu bağır ulan demeye başladım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii <gülüyor> ki bir aydan <yerden> sonra <gülüyor> evet. ben de ağlamaya başladım. O ama burnundan kan gelinceye kadar Hı -hı. ağladı. Bu. Ve o sırada biliyorum ki ışık su yastaydı. Hmm. Ee, evet. Bu tam bir e, yaz haliydi fakat e, aramızda ciddi bir fark da vardı yani evet. e, onunki daha korkunçtu aslında. E, Hiçbir şey hiçbir şeye değişmemişti. Hani biz evet. e, birinin hayatını onun ölümüne değiştiriyoruz. İşte onun e, ölümüyle içimizde açılan işte boşluğu e, değiş dokuş ediyoruz. Dünyadaki başka bir şeyle e, yaz dediğimiz süreç zaten böyle işleyen bir şey. Ama onda zaman mevhumu bu şekilde oturmamış olduğu için. Yani o anın bir geleceği olmadığı için. Dünya bundan mürekkep olduğu için. Yani babanın yokluğuna uyandığı o garip karanlık an. Ee, o, o anın dibine kadar düştü aslında. Dibine kadar düştü ve o anın kendisine dönüştü. Yani evet. o babanın yokluğuna dönüştü ve oradan e, bağırmaya devam yani etti. Sonrasının, sonrasının babasız, imkansız olduğunu ya da bir sonra evet. olmadığını hatta Sor, evet. düşünmek. Evet. Evet. Çünkü bize göre bir sonra var. Yani evet. Biz bunun farkındayız. O sonra evet. bir sevdiğimiz bir kimse olmadan da olacak. Zaman her şeyin ilacıdır ve, evet, o, <gülüyor> ve demeye başlıyoruz. Bir şekilde o sonra e, şeyini ya da tırnak içerisinde hayat gücünü gösterecek ve devam edecek diyoruz. Evet, Ama bir, çocuk için... Bir iyileşme ihtimali var. Çünkü biz durumumuzu bir sağlıksızlık ya da bir kötü hal olarak tanımlayabiliyoruz. Oysa ki çocuk bunu yapamıyor. Durumun kendisi o durum zaten. Yani Ve onun dışında evet. başka hiçbir gerçeklik yok. Yani o sırada o odada kim varsa dünya ondan ibaret. İstanbul o odadan ibaret ya da dünya o odadan ibaret. O beşikten ibaret zaten. İşte oradaki o anlık bilgiyle gelen o şey o anın boşluğu e, dehşet. Belki de yaz dediğimiz ya da kayıp dediğimiz şeyin hukuku birebir orada yazılıyor aslında. E, sonrasında her ne yapıyorsak bununla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyoruz tabii. Bazılarımız bunu kaleme döküyor mesela. <gülüyor> Bazılarımız öyle yapıyor galiba evet. evet. Bir önceki programda aslında sanatın bu ihbarcılığından bahsetmiştik. O da e, şiddetsiz yollardan biri. Bu ee, ölümün varlığını bir şekilde e, ihbar eden e, güzel de örnekler bulmak mümkün evet, burada. Ki zaten hani burada da anmadan e, etmeyelim bence. bir Gülün e, HAH adlı e, öykü kitabı e, tam da bu ihbarı hı hı. E, büyük harflerle söyleyen bir kitaptır. Belki söylemeye çalışan demek lazım. Bunu ne kadar üstlenip üstlenemediğim benim e, en azından herhalde bu konuda doğru bir şey söyleyecek en son kişi bile değilim. Ee, ama e, bu mesele çok derinde bir yerde, e, kalbimde bir yerde bir çakıl taşı olarak hmm. e, duruyor. Yani bunu üstlenmem gerektiğini ama bunu üstlenemeyeceğimi, bu yası tutmam gerektiğini ama tutamayacağımı hep bildim. E, çünkü ölüm dediğimiz şey yani bizim asla dillendiremeyeceğimiz o şey olduğu için. Hani çocuğun çığlığıyla ilişkilendirmemin sebebi de o, dile gelmez olan. ...dolayısıyla duyduğumuz anda... ...aslında bize çok tanıdık gelen... ...muhtemelen o çağlığı biz de attık bir vakit... Evet. Ee, ...ve bizi felç eden... E, ...bir şey... ...sanat burada ne yapıyor... ...yani edebiyatın dışına çıkıp birazcık daha... hani ...çerçeveyi genişletmeye çalışıyorum... Ee, ...belki de... ...üstlenemediğimiz o şeyi... Tam da üstlenilemezliğiyle bize göstermek yani bununla birlikte yaşamak zorunda olduğumuzu suratımıza şöyle bir çarpmak. Aksi takdirde hayatımız aslında bir ertelemeye dönüşüyor çünkü. Yani hayatımızın metaforunu yaşıyoruz sanki. Hayata bir türlü sıra gelmiyor başka bir yerden bakınca. E, Neredeki bir röportajında söylediğini hatırlamıyorum ama e, şey demiştin. Neden yazıyorsunuz e, sorusuna e, hala henüz e, ölümlü olduğumu kendimi ikna edemediğim için evet. gibi bir şey demiştin ölümle olduğumu henüz kabul edemiyorum Heh. diye bunu insan kabul ettikten kısa süre sonra ölüyormuş zaten <gülüyor> çok geç çok geç kabul edeceği olabilir ya da ya Roland Bart yaz günlüğünde annesini kaybettikten sonra her gün işte küçük küçük notlar yazıyor bir süre sonra şöyle bir cümle kuruyor beni çok derinden sarsmıştı yani hayatımda ilk defa ölümle olduğumu kabullendim hmm. diyor. Ee, tabii annesinin hani ağır bir ölümü var e, hastalık süreci var o, o sürede yani ölmekte olan bir bedenle e, meşgul olan bir kişi Roland Bart ee, annesine çok bağlı biri aynı zamanda ve gerçekten de bunu otu yazdıktan kısa süre sonra ölüyor Roland Bart yani annesinden iki yıl kadar sonra hmm. ee, tam da böyle bir şey yapıyor gerçekten yani yastan kaçınmazsanız eğer hani ölümlülük fikrini e, kabullenmeye kalkışırsanız e, denklem Ciddi bir biçimde çökmeye başlıyor. Ee, i̇şte o çöküşün kendisi bence zaten aslında sanatın alanı. Yani bir şeyi çökerken göstermek devrimin başlangıcı gibi bir şey çünkü bir şeyin çökebilirliğini hani, e, işaret etmiş oluyorsunuz çünkü o noktada. Yani asla sarsılmaz hep olan insana ait bu çok derin gerçek insanın doğası dediğimiz o şeyin aslında hiç de öyle mutlak bir şey olmadığını e, dinlendirdiğiniz anda zaten bütün yapı çökmeye başlıyor. Belki de hani özellikle geçen programda Holbey'nin tablosundan bunca söz etmemizin sebebi de bu. Yani bilginin, erdemin, kerametin falanın filanın bütün emblemlerini geçersizleştiren bir imgi olarak ölümü, kafatasını, o boş evi oraya koyması ve ondan şeyi çekmesi, yaz ritüellerini falan çekmesi. Orada ritüelsiz bir ölüm var. Evet. Zaten ritüel işin içine girdiği zaman yine ölümü geçersizleştirmeye çalışıyoruz. Bir öteki dünya çatarak ya da işte giden kişinin aslında burada bizimle birlikte yaşayacağını dillendirerek. Bunların hepsi yine aynı kültürel kodla bağlantılı. Her seferinde yine ölümü geçersizleştirmeye çalışıyoruz. Yani yaz evi de bu bağlamda tam böyle bir şey zaten. Ve tam da çünkü doğum üzerine, ışık üzerine görmek ve işte geçen programdan yine göz üzerine kurduğumuz bir uygarlıkta yaşadığımız için aslında sürekli olarak o işte ölüm denilen şeyi, o kafatasımızın içerisinde, o boş evin içerisinde var ettiğimiz bütün o evrenin bir an. E, boşalabileceği ve kendini iptal Edebileceği evet. e, Şeyini e, kabul etmemek Ve onun da üzerine örtmek evet. Üzerine şey yapıyoruz Ama aslında e, Sanat bir yanıyla e, Önce öldüğümüzü Söylemek Söylemekle e, Oyunu bozuyor olabilir Yani önce ölmekten kastım şey e, ilk programda hani Adem ve Havva'nın Cennet'ten e, Atılması şeyini Konuşmuştuk ya e, hep şey olarak görülüyor okuluyor yani büyük ölçüde e, cennetten atıldılar ve dü yani dünyaya atıldılar doğdular ve doğurmaya başladılar. Evet. E ama önce öldüler. Evet. Öte dünyada doğmamışlardı ama o, o dünya için öldüler ve sonra bu dünyaya doğdular. Evet. Dolayısıyla doğumdan önce ölüm vardı tabii Önce ki ölmüşlerdi. yanı sıra doğurabilmek demek ölümü de doğurmak anlamına geliyor tabii, tabii ki ölümlü bir şeye e, onun ölümünü de onunla birlikte doğurmak yani e, öldüğün için doğuruyorsun evet ve doğurdun için evet, ölüyorsun bunlar arasında evet. inanılmaz karışıklıklar işte kurduğumuz vakit e, eylemimizin anlamını yitirmesi gibi bir durum oluyor bireysel olarak söylüyorum bunu yani ölümün varlığının hayatın e, gerçekliğini egal etmemesi en azından Hiç. icap ediyor ee, ama e, mesela buradaki bilinç ayarı çok enteresan yani ayarı diyorum buna kafa <gülüyor> ayarı gibi bir şey hem farkındasın ama hem de bunun farkındalığı sebebiyle dünyadaki oryantasyonunu yaşayışını bir şey yapmaman lazım ee, bozuntuya uğramaması yani. lazım bence burada bir pozisyon olarak e, bedeni ben e, güzel bir pozisyonda biliyorum bedenin bizzat kendisi en yani iyi protestoyu yapan geri, yani yaşlanan evet. ve ee, ölen bir şey yok yok yani buna e, ne kadar uğraşsak da bu dünyaya kazık çakmaya e, ne kadar e, şeyi e, çevreyi dünyayı yönetebileceğimizi düşünsek de en yakınım ve dibimizde hatta içinde o, bulunduğumuz kafes e, görüyoruz ki yaşlanıyor ve ortadan kalkıyor. Sen e, ölümle ilgili istediğin kadar düşün aylarca yıllarca bizzat dibinde hani şah damarında demiştik bir önceki programda da. Ee, gayet sakin bir şekilde ölen bir şey var yani Evet evin içinde yani evet. beden bir evse ikame ettiğimiz yer olarak o zaten sürekli ölen bir şey evet. Onun gibi kabul etmek lazım aslında yani zaten yanımda taşıdığım bir şey bunu bu kadar da düşünmeye gerek yok diyeceğim ben. Yani <gülüyor> anahtarımı akbilimi unuturum ama ölüm ölen bir şey var benimle beraber onu unutmam O yüzden bu kadar ne çok düşünecek ifrat tefrit şeyini ben her zaman önemserim dengesini yani aslında ayette de geçtiğini hatırlıyorum. Yani ne kendini boğacak kadar boğazını sık... ...ne de böyle alıp verecek kadar da takıl. Çünkü hayatı sonuna kadar yaşamak diye bir şey yok. Aslında yaşıyorsan sonu ya da başı yok. Sadece yaşıyorsun. Evet. Evet. Ölüm varken ben yokum, ben varken <gülüyor> ölüm yok. Yani o yüzden de dengeyi kaçırmayalım arkadaşlar diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Programı kapatırsın <Kapatın. gülüyor> bu şekilde. Peki e, yani bu ev meselesi hakikaten... E, 20 programda şey yaparız konuşuruz ama insaf derler adamı. o yüzden burada kesmek durumunda kalacağız artık 3 hafta şey yapalım 3 haftada duralım belki sonra yeniden döneriz ev kavramını ev meselesini 3 hafta boyunca bize yarenlik ettiğin için Birgül çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim Birgül Oğuz konuğumuzdu fasulyenin bildiği ve hah Ökü kitaplarının yazarı. Ben Mesut Varlık Ben Gükan Aslan. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Ha un unutmadan İncelen Kültür at gmail.com e e-mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olalım. Evet görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.